Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Fatiha suresinden tefsirimize bu akşamda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fatiha suresinin başından itibaren küçük bir hatırlatma yaparak kaldığımız yerden daha geniş açıklamalarla dersimizi devam edeceğiz. i̇nşaallah Teala. Allah sizleri de bizleri de bağışlasın. Allah cümlemizi her türlü hayırda muvaffak eylesin. Razı olduğu fiillerde bizleri muvaffak eylesin. Razı olmayacağı fiillerden bizleri uzak eylesin. Cümlemizi razı olduğu kulların zümresine ilhak eylesin. Ve cümlemizi razı olmadığı kullardan uzak eylesin amellerimizi pak, gönüllerimizi ihlaslı kılsın inşallah. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a hastır. Ona yapılmalıdır, onun hakkıdır dedik. O Allah ki Rahman ve Rahim'dir. Er rahim. rahman ve Rahim'dir dedik. Maliki Yevmiddin dedik. Burada bayağı bir, geçen iki hafta önce konuyu Maliki de bayağı bir uzatmıştık. Bir yarım saatten fazla belki Maliki Yevmiddin ile ilgili açıklamalarda anladığımız kadar açıklamalarda bulunmuş idik. O Rab ki din gününde sahibidir. Din günü dediğimiz zaman ne anlaşılıyordu? Yani hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün. Hesap günü. Ee, yani Allah'ın razı olduğu kullar ile razı olmadığı kulların ayrıldığı gün veya cehenneme gideceklerle Allah korusun, cennete gideceklerin birbirinden ayrıldığı gün olarak e, din gününü tarif etmiş idik. Din günü. Bugün de İyyâkena'budu ve İyyâkenesta'in. Bu beşinci ayetten devam edeceğiz. Bu, burada biraz daha konuyu açacağız arkadaşlar. Bu ayet çünkü Önemli bir ayet yani baştan sona tabi biliyorsunuz hep beraber Besmele'yi de tefsir yaptık. Besmele'de tevhidin olduğunu söylemiştim. Euzubillahimineşşeytanirracim ee, e derken istigasede tevhidin olduğunu söylemiştim. Ee, hamd, hamd da tevhidin olduğunu söylemiştim. Ee, Rab derken Allah'ın rububiyet sıfatıyla ilgili rububiyet tevhidinin olduğunu söylemiştim. Ar-Rahman ve rahim derken de Allah'ın rahmanlık ve rahimi konusunda yine kendine has bir tevhidi olduğunu ve orada tevhidi bir sıfatın olduğunu söylemiştik. Yine din gününün sahibi derken yine burada tevhid var. Din gününün yegane sahibi Allah'tır. Başka o gün orada herhangi bir tovpil yapan, yardımcı olan, orada insan bir şefaatçi tabii Allah haricinde, Allah'ın dilediği mesih haricinde şefaatçi de yoktur. Yani Allah dilerse olacaktır. Yani insan şehitler, işte peygamberler, salihler ne bileyim dünyada sevdiğimiz insanlar ahirette bize şefaat etmek istediklerinde şefaat edebileceklerdir. Ancak bu şefaat sadece Allah'ın iznine tabidir. Yani şefaat edilmeyecek bir kura da Allahu Teala şefaat edilmesi için müsaade etmez. O zaman insanların en az şöyle bir yani amellerine baktığımız zaman biraz bir şeyler olması lazım. Şöyle yani her ne kadar cennete girecek kadar olmasa da en azından şöyle bir yardım ile şöyle bir mağfiret ile Allah'ın mağfireti ile cennete girebilecek vaziyette pozisyonda seviyede olması lazım ki ancak o tür insanlara şefaat yapılabilir. Yine şefaat yapılabilmesi için o kişinin ee, selim bir kalp ile Allah'a gitmesi lazım. Yani şirkten uzak olarak vefat etmesi lazım. Eğer şirk ile ölürse ona şefaat yok. Bir insan şirk ile ölürse şefaat yok. Bu şirk konusu şimdi bu ayette çok geçecek inşallah onu daha biraz daha açacağız onu. Ee, şimdi e, bu ayette ne diyor Allah-u Teala? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak ve ancak sana ibadet eder. Ancak ve ancak senden yardım dilerim. Dileriz. Şimdi Allahu Teala bu ayeti kimin dilinden söylemiş? Kullarının dilinden söylemiş. Niçin böyle söylemiş? Kulu nasıl söylemesi gerekiyor ise onun dilinden söylemiş. Ona öğretiyor. Adeta sen böyle de. Böyle dersen, böyle dersen ben... Yani bunu gönülden dersen ve buna e, inanarak bu teslimiyet içerisinde e, bu tevhide inanarak bunu söylersen takrirle, tasdikle, ikrar ile beraber o zaman sen benim has kullarımdan olursun. Şimdi e, allah Teala şöyle diyebilirdi. Ancak Allah'a ibadet edin, ancak oradan, ondan yardım dileyin. Başka yerlerde söyledi bunu. Ama Fatiha suresinde o kadar yaklaştırdı ki meseleyi, o kadar böyle somutlaştırdı ki, o kadar e, insanların anlayabileceği bir pozisyona soktu ki adeta kul nasıl yalvaracaksa, nasıl Allah'tan e, dileyecekse o dileme e, lafzıyla birlikte, o yardım dileme, o sığma lafzıyla birlikte e, bunu allah Teala ayet olarak indirmiş. Burada eee tabii İhtina suret'al mustakîm derken de yine aynı şekilde nasıl yalvarmamıza razı ise nasıl yalvarmamızı istiyorsa o şekilde o lafızlarla birlikte Allahu Teala vahyini peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş. Şimdi değerli arkadaşlar İyyake na'budu İyyake ne demek? Yani bizim ibadetimiz sanadır, sana yönelir ve sadece ibadette kastımız sensin demek. Ve iyi ki Yine yardım dilememiz de sadece sadece sendendir. Sadece sendendir. Burada e, sadece sadece lafızlarının bize kazandıran cümlede var olan bir Takdim teahir yani önceleme, sonralama. Biliyorsunuz e, Arapça'da bu özellik var, Türkçe'de bütün dillerde de var. Bir e, muhataba, söylemek istediğimiz şeyi neyse onu cümlenin başına koyarız. Yani önemliyse o şey ona dikkat çekmemiz gerekiyorsa onu cümlenin başına koyarız. E, dolayısıyla bazen yüklem sonuna gelir bazen başına gelir bazen ortaya gelir ama genelde eğer e, fiille ilgili biz e, önemli bir şey orada gördüysek biz ne yaparız fiili cümlenin başına koyabiliriz şimdi burada Allahu Teala e, kendisine yönelil, yönelmeyi doğada yardım istemede kendisine yönelmeyi yönelmenin gerekliliğini başa almış neden çünkü insanların hata ettiği bir yer var İnsanların fark edemediği, önceleyemediği, farkına varamadığı, önemine haiz olamadığı bir durum var. Nedir o? İnsanlar ibadet yapıyorlar, Allah'a da yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz başka ibadeti başka bir mahluka da yapabiliyorlar onu kutsayarak. İşte Allah Teala bu yanlışa dikkat çekerek ve ibadetin, yardım dilemenin sadece kendisine yönelmesi gerektiğini ifade e e etmek için burada bu iyakeleri cümlenin başına koymuş. Yönelme belir belirten e, ve e, duada, ibadette sadece kendisine e, insanların yönelmesi gerektiğini ve bu konunun çok önemli olduğunu belirt belirtirken bunları cümlenin başına koymuş. İşte bu yani sona gelmesi gereken şeyin başa gelmesinde biz şunu anlıyoruz. Burada önemli bir şey var. Burada... Önemli olduğu için allah Teala bu kelimeyi başa koymuş. Mesela çocuk diyelim ki şurada bir soba soba falan var yanıyor onun farkında değil ve çocuk o sobayı tutabilir her an. Biz ne yaparız mesela şöyle cümle kursak olur mu orada işte ya hanım az baksana ya işte bak o çocuk nerede biliyor musun çocuk sobaya yakın şu anda böyle uzatır mıyız yoksa ya çocuk çocuk diye bağırır mıyız çocuk çocuk diye bağırırız niye çünkü orada benim vakit kaybedecek vaktim yok çünkü çocuk o her an sobaya elini sürebilir veya işte tehlikeli bir şeyden ola o tehlikeye düşebilir o yüzden işte tıpkı bu örnekte olduğu gibi Allahü Teala işte ben ben diyor bana yönel ibadette bana yönel ibadette sadece ve sadece bana yönel Yardım dileme, dilemek istiyorsan, yardım istiyorsan, fayda istiyorsan, sığınmak istiyorsan yine bana yönel. İşte bu bana yöneli başa almış. Bana yönel, bana yönel diyor her konuda. Yani bu çok önemli bir husustur. Bu ayetten almamız gereken. Ayetin manası tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu açıklamalar esnasında unutabiliyoruz. Ayette ne diyor acaba? Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz diyoruz. Peki, anladık. İbadetimizi Allah'a yapacağız. Yardım isterken de Allah'tan yardım isteyeceğiz. Anladık, teslim olduk ve bunu yapmak için de e, elimizde imkanımız var, gücümüz var, irademiz var, isteğimiz var. Razıyız e, Allah'a ibadet etmeye ve sadece ondan yardım diyeme de razıyız. Çok da güzel çünkü e, bizi yaratan Allah, kainatı yaratan Allah, en güçlü Allah, Niye ibadetmeyelim ki Allah'a? Edelim. Problem yok. Buraya kadar hiç problem yok. Problemler nerede ortaya çıkıyor. Problem bu unsuru, bu e, desturu kabul ettikten sonra insanların yanılarak e, sağa sola sapmalarında problem var. Nasıl sağa sola sa sapıyorlar mesela değerli kardeşlerim? bizim güncel hayatımızdan örnekler vererek sizlere e, bu konuyu anlatmak istiyorum. Mesela, kalkıyorum. Ya Allah, Bismillah dedim. Bakın, kalktım. Şimdi, otururken de, ya Allah, Bismillah dedim, oturdum. Bu olay, bazıları tarafından başka bir şekilde yapılıyor. Bakınız, bazılar işte, ya falan kişi diye kalkıyor, oturuyor. Belki gördünüz, belki görmediniz. Yani, ee, bu ne demek bu? Yani Allah'ın adını anma, anmayıp da başka birinin adını almak, otururken, kalkarken, işe başlarken veya sıkıntılı bir durumda, yardım isteyeceği bir durumda yetiş ya falan gibi laflar etmek, bu ayete ters. Bu var. Ee, bunu yapan kardeşlerimiz, onlar da mümin kardeşlerimizdir şüphesiz. Yani yetiş ya falan demek, yetiş beni kurtar demek, onlar da bizim din kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimizin yanıldığı nokta neresi? Bu kardeşlerimizin yanıldığı nokta şu. Bu kardeşlerimize bir öğreti verilmiş. Denilmiş ki siz dua yaptığınız zaman günahlarınız çok. Allah sizin duanıza icabet göstermeyebilir. Bakınız iyi dinleyin burayı. Yani nereden bize girilmiş ve nasıl hata etmişiz? Denilmiş ki siz elinizi Allah'a açtığınızda başınız darda. Allah'tan istiyorsunuz. Ama Allah-u Teala sizin yüzünüze bile bakmıyor. Neden? Çünkü sizin hatanız çok. Günahınız çok. Sizin gibi günahkar, isyankar bir insana allah Teala dönüp de bakar mı? Bakmaz. E ne yapacağız? Ya Allah'ın indinde işte veli kulların çok büyük makamı var. Tamam mı? Tamam. Sen Duadan önce o veli kulu an, e, o zaman allah Teala senin duanı kabul eder diye bir bilgi verilmiş. Yanlış bir bilgi. Başka bir yanlış daha verilmiş. O da ne? Daha da yanlışın, daha katmellisi bu. Biraz daha kötüsü. Ya sen direkt Allah'tan isteyeceğine... Direkt benden iste, ben hemen senin dile, dileğini Allah'a ileteyim. Sonra Allah bana güç kudret versin, ben seni kurtarayım. Ama yardım isterken sen direkt benden iste, Allah'ın izniyle ben senin ya, e, o duanı, yalvarışını, yakarışını duyarım denmiş. Ahmeda Mehmet'a, sıradan... Dini, mübini, İslam'ı yaşamak, anlamak isteyen, Allah'ını, peygamberini seven, cennete girmek isteyen, cehennem azabından korkan o temiz kardeşim, o saf temiz kardeşimin beyni bu şekilde kirletilmiş. Kirletildiği için ne olmuş? Bu başlamış, yetiş ya falan kurtar beni demeye başlamış. Öbür taraftan allah Teala onun o yakarışını, yalvarışını duyuyor. Bir kula gittiğini duyuyor. Niye kula gidiyor? Neden bu yanlışı yapıyor? Çünkü kendisine denmiş ki sen günahkarsın. Allah'tan istersen Allah kabul etmez. Bana yönel. Ben isteyim. benim vasılam sana gelsin hayır. Veya bir kurtuluş neyse. Böyle bir bilgi verildiğinden dolayı bu saf ve temiz kardeşim bu bilgiyi alarak uygulamış. Ama öbür tarafta bu saf ve temiz kardeşim bir şeyi unutmuş. Allahü Teala onu yedi kat semanın üzerinden Görüyor yalvarışını yalvar yalvarışını başka bir insana yönelişini görüyor. Başka bir insandan imdat beklediğini, yardım beklediğini görüyor. Peki Allahu Teala böyle bir manzarayı seyrederken buna razı olur mu? Buna razı olmaz işte. Çünkü burada sığınma, yardım isteme, buradaki ölçülerin dışına çıkmıştır. Allahu Teala yardım dilerken, sadece benden dileyin derken bunu kastediyor. Başka bir insana, başka bir beşere, ağaca, tahtaya, taşa, herhangi bir güneşe, aya, yıldıza yönelmeyin. İnsana yönelmeyin. Bana yönelin diyor. İşte bu felsefi bir e, efendim e, sebep zinciriyle bizi çektikleri, o saf ve temiz kardeşlerimizi çektikleri bir hata noktası var. Bir şirk noktası var. İşte bu nokta da odur. Öyleyse en saf en temiz kardeşim bile bu ayeti okuyacak ve diyecek ki yahut Allahu Teala bana yardım etmeyi dilemez ise sen de aracı olsan öbürü de aracı olsa bu iş olmaz. Ben yine Allah'a yöneleceğim ve diyeceğim ki yarap evet utanıyorum elimi sana açtım belki sen benim duamı kabul etmezsin. Utanıyorum sana ellerimi açtım. Ben günahkarım evet hatalarım da çok. Ama yarap senin affın, senin mağfiretin her şeyden daha yüce. Benim günahlarımdan çok daha yüce. Benim günahlarım ne kadar büyükse senin rahmetin, bağışlaman onlardan daha yüce, daha büyük. Ve tek çıkar yol yine sana sığınmak. Bir başka kula gitmedim. Bir başkasından yardım istemedim. Belki sen bana yardım etmeyeceksin çünkü günahkarım. Ama yine senden... Başka çıkar, e, gidecek kapım olmadığını biliyorum. Ve yine senin kapına gelip ağlıyorum. Dediğin andan itibaren Allah'ın veli kulusun. Bunu diyebilmek mesela. Bunu dediğin andan, bunu kalple, yürekten, bunu dediğin zaman, sadakatle bunu dediğin zaman, sen Allah'ın veli kulusun. Senin duan Allah'ın izniyle kabul edilecektir. Allahu Teala senin duanı kabul edecektir. Yeter ki o, o anda, o istiğfarı, o pişmanlığı, o iradeyi, o samimiyeti, o Allah'a yönelmeyi bir gösteriver. Gösterdikten sonra iş biter. Ama biraz önce söylemiş olduğum gibi, örnek vermiş olduğum gibi, bütün bunları yapmayıp da Allah zaten bana küskün, ben gideyim şu kulla işimi halledeyim, o da gitsin bakalım, adımı da söylesin, istesin Allah'tan, belki verir, onu kırmaz gibi bir mantıkla kullara yöneldiğinizde değerli kardeşlerim en büyük hatayı yapmış oluyoruz. Şu ayete ve Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlere de, çok ayetler var bu konuyla ilgili, ters davranmış oluyoruz. Bakınız, sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala kendisinden başkasına yönelilmemesi gerektiğini, duada, yardım istemede, kendisinden başka bir merci olmadığını, olamayacağını, e, kulların sadece ve sadece kendisine yönelmesi gerektiğini başka ayetlerde de beyan ediyor. Bakınız. وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı, Allah'tan gayrısına yalvarandan, ondan yardım isteyenden, ona sığınandan, daha yolunu kaybetmiş daha sapıtmış kim olabilir ki Allah'tan Allah'ı bırakıp da başkalarına yönelen başkalarına e, efendim elini açan başkalarına yalvarandan daha sapık kim vardır vahum an duaihim gafilun halbuki onların yalvarıp durdukları onların yalvarışlarından yakarmalarından habersizdirler gafildirler bu ya mezardadır, bu ölüdür. Ya efendim canlıdır ama başka Türkiye'nin başka bir yerinde veya dünyanın başka bir yerindedir. Ve onlara yetiş ya falan, kurtar ben ya falan dediğimiz zaman onların bunları duyması mümkün değildir. Ama onlara söylediğimiz zaman neden insanlara böyle şeyler söylüyorsunuz? Neden insanları kandırıyorsunuz dediğimiz zaman diyorlar ki siz mi biliyorsunuz daha çok? Allah isterse bize bildirmez mi kardeşim diyorlar. Allah isterse her şey olur. Ama Allahu Teala sen nasıl bir şımarıklık ile kendini Allah ile kul arasında bir vasıta görüyorsun ya? Hangi şımarıklıkla, hangi yüzle, hangi böbürlenmeyle bunu bu makama kendini oturtuyorsun? Sen kim oluyorsun sana vahim geldi kendini? diyorsun ki ben Allah ile kul arasında vasıtayım. Ey darda kalanlar benden isteyin, ben de vasıtayım. Ben de sizin isteklerinizi Allah'a yönelteceğim, ondan isteyeceğim gibi. Hiç kimse kendisini böyle bir makama koyamaz. Çünkü Allahu Teala İslam dinini aracıları ortadan kaldırmak için indirmiştir. Evet, doğrudur. Çünkü Mekke müşrikleri Allahu Teala'ya inanıyorlardı. Çünkü ayeti kerimede diyor ki sizi kim yarattı diye onlara sorsan ya Muhammed derler ki Allah yarattı. Ya size yağmuru kim indirdi diye sorsan ya Muhammed onlara cevap olarak derler ki yağmuru Allah indirdi derler. Kim diyor bunu? Mekke müşrikleri diyor. Mekke müşrikleri Allah tarafından yaratıldıklarını biliyorlar. Adları müşrik. Niye müşrik? O Yani kafir değil. Bakın kafir ayrı, müşrik ayrı. Müşrik, müşrik ne demek? Allah'ın yanında başka birilerine de kutsaliyet vermek, veren insanlar demek. Onlar Lab, Menat, Uzza, Yeğuz, Yağuk, Nesra gibi putlar edindiler. Ve bu putları Allah ile kendi aralarında bir vasıta görüyorlardı. Bir aracı görüyorlardı. Ve ayet-i kerimede, Niye bu putlara tapıyorsunuz? Neden bu putlara değer veriyorsunuz? Neden bunlara saygı, saygı saygı gösteriyorsunuz? Neden bunların dibinde oturuyorsunuz? Neden bunların etrafında dönüyorsunuz? Neden bunların dibinde eteğinde bunlara kurban kesiyorsunuz diye sorsan onlara ayet-i bu. Biraz açılım, açılım daha geniş verdim ama der ki: "Ma na'buduhum illa li-yuqarribuna ila Allahiz-Zulfah." Biz onlara bizi daha kestirme yoldan Allah'a götürüversinler diye saygıda say gösteriyoruz derler. Daha kestirme yoldan bizi Allah'a götürsünler diye saygı gösteriyoruz derler. Allahu Teala böyle bir şeyi kabul etmiyor. Bu ne demek? Allahu Teala vasıta kabul etmiyor demek. Peki hiç mi vasıta yok? Kardeşim vasıta var. Vasıta nedir? Allah ile kul arasında vasıta, Allah ile kul arasındaki vasıta, kulun Allah'a sağlam bir kalple yönelmesidir. Allah ile kul arasındaki vasıta, kulun Tertemiz bir yürekle, şikssiz bir inançla ibadetlerini yerine getirmesidir. İbadetler vasıtadır. Dualar Allah'a yönel, sadece Allah'a yönelen dualar vasıtadır. Vesiledir. Hiçbir zaman bir kul, hiçbir zaman bir kul, bir taş, bir canlı, bir cansız, ay, güneş, yıldızlar Allah ile kul arasında vasıta olamazlar. Bazıları diyorlar ki, siz bize intisap edin, günahınız ne kadar çok olursa olsun cennete gireceksiniz. Çünkü siz, sizler bizim şefaatimize uğrayacaksınız. Biz diyeceğiz ki, bu benim elimi öptü, dünyada bana biat etti, benim bağ, bağlı, bana bağlı olanlardandı. Ben buna şefaat etmek istiyorum. Ya Rab, bunu da cennete koy diyeceğiz ve Allah hepinizi cennete koyacak. Günahlarınız ne kadar çok olursa olsun, yeter ki siz intisap edin bize diyorlar. Bunlar çok büyük yalanlar. Hiç kimse kendisine verilmeyen hakların var, varlığından bahsedemez. Hiç kimseye Allahu Teala ben sana şu hakkı verdim diyor mu? Ellerinde belge mi var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı halde bu insanlar nasıl olur da kendilerini Allah'ın indinde çok büyük makamlarda görürler? Adeta cennetin Kapısında bekçiler gibi görürler. Böyle bir şey asla söz konusu değil değerli kardeşlerim. Daha tehlikesi de var. Bakınız biraz önce söylemiş olduğum e, daha katmerli, e, şirki bir durum var. O da şudur değerli kardeşlerim. Bazı, şimdiye kadar anlattıklarımda en azından bir hani iyi yönü var, kötü yönü çok. Şimdi anlatacağım, örnek vereceğim mesele de hiç iyi yönü yok. Bu da şu. Şu inanç. Deniyor ki allah Teala bazı insanlara yeryüzünde tasarruf e, imkanı vermiştir. Yeryüzünde tasarruf imkanı. Kullar üzerinde tasarruf, kainat üzerinde tasarruf, doğal doğa olayları üzerinde tasarruf, gelecek de olacak, meydana gelebilecek olaylarla ilgili tasarruf, tehlikelerle ilgili tasarruf vesaire, vesaire. tasarruf hakkı. Tasarruf hakkı verilmiştir. Bu insanlar ölse bile tasarruf hakları bakidir. Bu insanlar ölse bile tasarruf hakları bakidir derler. Dolayısıyla derler, sizler Allah'ın kendilerine tasarruf hakkı vermiş olduğu ve yeryüzünü yöneten, hatta yağmuru dahi indiren, hatta toprağa bitkisini bitiren, hatta o sene ne kadar yeryüzüne rızık inecekse, Onları bile tayin eden kutuplar Allahu Teala iktas etmiştir derler. Hatta derler ki bu kutuplardan dört tanesi, bunların adları var, adlarını söylemeyeceğim. Dört tane kutup. Bu kutuplar insan bunlar, hepsi ölmüş ama bu kutuplar dünyayı yönetirler. İnsanların rızıklarını bunlar verir. İnsanlara zürriyeti bunlar verir. Doğa olaylarını bunlar ayarlar. Deprem olacak, zel, zel olacak, yağmur yağacak vesaire bunlar yapar. Her şeyi bunlar yapar. Yani Allah'ın yapması gereken ne varsa bunlar yaparlar. Bunlara allah Teala yetkiyi verdi. Adeta haşa ve kella kendisini emekliye ayırdı. Böyle düşünürler. Ve derler ki bu yalancılar, bu yalancılar derler ki efendim madem ki bizde bu yetki var o zaman siz Allah'ı da araya katmayın. Direkt bizden yardım isteyin. Biz size İmdadınıza koşarız diyorlar. Direkt bizden yardım isterseniz biz sizin imdadınıza koşarız. Yetiş ya falan, Ha yetişir. Yetişir gelir. Seni kurtarır. Tabi sen onu intisap edersen. Yoksa gelmeyebilir gibi bir anlayışı, bir inancı insanlara bir e, iftira olarak, Allah'ın dinine bir iftira olarak insanları bu şekilde kandırıyorlar değerli kardeşlerim. İşte bu üçüncü örnek en kat meclisi. Allah hiç arada yok. Direkt bu yalvarmamız, saygımız bu insanlara yönelecek. Ve bu insanlar bizim istemiş olduğumuz nimetleri, rızıkları bu insanlar bize temin edecek. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlışlık. Bunlar var mı? Bunlar Ben afaki konuşmuyorum. Hani Bunlar kitaplarda bile var. Kitaplarda bile bu konular, yani var yani bunlar bu konular e, kitaplarda geçiyor maalesef. Şimdi, niye bunları anlatıyoruz? Çünkü bu ayette, bu ayette, اِيَّا كَنَعْبُدُهُ وَاِيَّا كَنَسْتَعِينَ ayetinde bütün bu anlattığım, bu üç örnekte, örnekle ya, müşakhas hale getirmiş olduğum, somut hale getirmiş olduğum bu meseleler inkar ediliyor, yalanlanıyor, batıl olduğu ortaya sürülüyor ve bizim bu hatalardan uzaklaşmamız bizden isteniyor. Hocam bir şey söylüyor, bitirilmesin. Buyur, daha bitmedi. De şu. En sona bırakalım. Öyle mi? En sona bırakalım. Evet, en yani. sona bırakalım soruları. Çünkü e, dağılmasın. Ama bir kay kaydedin inşallah. E, şimdi değerli kardeşlerim bizim bu ayetten almamız gereken özet olarak şu. İbadeti sadece Allah'a has edeceğiz ve yardım dilemeyi sadece Allah'a has edeceğiz. Allah ile kul arasında herhangi bir vasıta koymayacağız. Biraz önce vermiş olduğum başka ayetlerde de bunları anlamış olduk zaten. Yani allah Teala hiçbir zaman arasına vasıta istemiyor. İslam de bu vasıtaları ortadan kaldırmak için gelmiştir. Çünkü Allah ile kul arasına giren en büyük vasıtalar Mekke döneminde, Mekke müş yani müşrikleri döneminde. O onların tatlığı, saygı gösterdiği putlar idi değerli kardeşlerim. Onlar biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'nin fethinde, hicretin 8. Yılında onları ne yaptı? Kendi elleriyle kırdı. 360 tane her gün için ayrı bir put vardı. Her gün için ayrı bir puta tapılıyordu. Onları kendi elleriyle devirdi, kırdı. Kabe'yi o putlardan temizlemiş oldu. Ee, aynı zamanda o yıl daha eskisine gittiğimiz zaman yani başka peygamberler de bunu yaptılar değil mi? Yani İsmail Aleyhisselam babasıyla İbrahim'le beraber e, bakınız Allah-u Teala benim evimi insanlar için temizle. Temizleyin diyor onlara. Bu ne demek? Yani orada bir pislik mi var? Haşa. Hayır. Pislik yok. Orada pis olan şey o manevi pislikler. Nedir o manevi pislikler? Ee, orada demek ki insanların ee, yani daha önce o bölgede e, yerleşmiş olan Yemen'den gelen curhum kabilesinin ihdas etmiş olduğu bazı putlar var idi ve e, orada o putlar, putların oradan temizlenmesi isteniyordu. İbrahim Aleyhisselam oğluyla birlikte bu temizleme işlemini yaptı. Daha sonra aradan aşağı yukarı... E, Zaman dilimi olarak tam olarak Bilmiyorum ama e, tahminen bir 500 sene civarında Bir zaman geçiyor ve bu Zaman içerisinde İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın Bırakmış olduğu temiz Kabe Yine putlarla doluyor Yine insanlar yavaş yavaş Tevhid inancından uzaklaşmak Suretiyle e, oraya yeni, yeni yeniden putlar Dikmeye başlıyorlar Putlar dikiyorlar Daha sonra hicretin 8. yılında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethiyle birlikte sahabenin o işte tekbir sesleriyle Mekke'ye girmesi ve peygamberimizin mübarek elleri vasıtasıyla o putların yerle bir edilmesiyle yine Allah'ın evi putlardan temizlenmiş oluyor. O gündür bugündür 1450 sene geçmiş yaklaşık olarak 1434 veya işte evet o, o civarda 1434 sene geçmiş hala oralarda hamdolsun put mevcut değil. Ama daha önce mesela İbrahim Aleyhisselam'a peygamberimiz artık 500 sene var yaklaşık bu 500 sene içerisinde tekrar o insanlar oraya putları dikmişlerdi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın temizlemiş olduğu putları ondan sonra gelenler insanlar orada yerleşik durumda olan kabileler tekrar dikmişlerdi. Hamdolsun, bugün Mekke'de, Allah'ın evi Kabe'de dikili taşlar, dikili putlar mevcut değil. Hamdolsun, Allah korusun. Ancak ee, bu yani Mekke dışında, başka yerlerde de aynı temizlik söz konusu mu? Maalesef orada olumlu bir cevap veremiyoruz. Değerli kardeşlerim. E, sanıyorum bu ayetle ilgili e, bu açıklamalar bize biraz ışık tutacak. Yani aslında konu çok geniş. E, can alıcı bir nokta. Çünkü neden can alıcı bir nokta? Peki, e, niye bu ayet üzerinde daha fazla duruyorum? Çünkü değerli kardeşlerim, bakınız dağlar gibi ibadetlerimiz olsa, namazlarımız olsa, oruçlarımız olsa, eğer biz, eğer biz, Allah'ın evi olan e, Allah'ın işte Temiz tutmamızı istediği yüreğimizde Allah ile birlikte başka kusallar olursa o takdirde bize dağlar kadar ibadetlerimiz bize fayda vermeyecektir. Çünkü bakınız peygamberimize Allah-u Teala diyor ki eşrak Ey peygamber sen şirk koşarsan bil ki kesinlikle amellerini yok ederim diyor. Kesinlikle sen peygambersin. Benim için cihad ettin, canını tehlikeye koydun, geceni gündüzüne kattın, o kadar işkenceler çektin. Hayır, hayır. O, müşrik, o müşriklere bir an boyun bükersen, bir an boyun bükersen, onlara meyletersen ve onların şirklerine razı olursan bütün amellerini yok ederim, seni cehennemlik yaparım diyor. Peygamber'e söylüyor. Ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Le'in eşrakte le'ahbatonne amelek. Böyle. İnnallaha la yağfiru eyyüşrekebih Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ve yağfiru mâdûne zâlik ilme yeşâh. Şirk haricinde ortak koşma haricinde başka günahlar için dilediğine dilediğini bağışlar. Dilediğini bağışlar. Demek ki şirk haricinde şirk haricinde bütün günahlar Ahirette af edilme olasılığı var. Dünyada tövbeyle şirk affedilir. Yani şirk koştu, tövbe etti. Bir dedi ki ya sen niye şirk koşuyorsun kardeşim. Neden şirk koşuyorsun? İşte böyle bir aşkla dolu. O dedi ki tamam estağfurullah, tövbe ettim, Allah'a teslim oldum. Dediği andan itibaren dünyada yapmış olduğu bu şirkten tövbesi kabul edilir Allah'ın izniyle. Ama bir insan, bir insan koşmuş olduğu şirkle beraber ahirete intikal ederse, ölürse, o insan ahirette asla ve kata affedilmeyecek delil. işte biraz önce okumuş olduğum ayet. Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bu çok büyük günah. En büyük günah Allah'a ortak koşmak. En büyük günah Allah'a ortak koşmak. Yani yedi helak edici günah var. Yedi helak edici günah var. Bu yedi ki helak edici günahın başında eşşirkü billah. Allah'a ortak koşmak var. O yüzden bu helak edici günahtır. Bu insanı ebediyen cehennemden çıkarmayacak olan bir günahtır. Dağlar kadar sahabın da olsa, hayrın da olsa, iyiliklerin de olsa, sadakaların da olsa, zekatların da olsa istersen cihadın olsun fark etmez. Bir kimse ki Allah'a ortak koşuyor. O insanın o şekilde tövbe etmeden öldüğü takdirde ahirette af edilmesi mümkün değil. Allah affetmiyor kardeşim. Soru, soru bu konemili. Evet. E çok kısa. Yani Allah ortak koşmayı biz mesela örnekle, bir, mesela birkaç tane örnekle diyebilir miyiz? Sen geç kaldın işte. Geç kaldım. Geç kalmasaydın, evet. değil mi? <gülüyor> Onları geniş geniş geniş geniş açıkladık. Evet. Hocam, diğer helak onu da devam bir tane. Onunla ilgili sohbetimiz olur bir tane. <gülüyor> yedi halakatıcı günah, tamam? Onunla ilgili sohbetimiz olsun bir tane. Bir de şey inşallah. Dursun burada, tamam sorun yok. Ee, onlar tabi yani şirk, ondan sonra zina, ana babaya itaatsizlik, kul hakkı. E, ku işte kul hakkı, hakkı, yetim hakkı yemek, yalancı şahitlik yapmak gibi devam ediyor yedi tane günah. Onlara bir Özel bir sohbet yaparız. Daha geniş bir şekilde açıklarız. Bunlar çok önemli şeyler bunlar. Yedi helak edici günah. Bunlar insan helak eder. Kebail. Ee, başında da şirk var. Tabii madem ki soru sordun. Ee, örnek. Mesela. Bir insan nasıl orta, Allah'a ortak koşar? Allah'tan gayrısına doğada yönelirse, Allah'ım beni kurtar diyeceğine. Ahmet beni kurtar dersen şirk olur. Büyük şirk olur. Ama diyelim ki namaz kılıyorsun. Namaz kılıyorsun. Çok böyle takvalı kılıyorsun. E, normalde evde takvalı kılmıyorsun ama cami içerisinde takvalı kılıyorsun. Huşvulu kılıyorsun. Yavaş yavaş. Bu da küçük şirktir. Şirke, He, bu da rüya demek yani. Gösterişe giriyor bu. Bu da küçük şirk. Bu affedilir. Bu basit. Bu basit. Ya, esas niyetin Allah çünkü. Bir de diyorsun ki abi insanlar da beni görsün. Ha camide iyi kılıyorum gösteriş. falan. Gösteriş. Gösteriş var. Ama niyetin, esas niyetin Allah da. Kullarda beni görseyor. Şimdi adam bir tanesi biliyorsunuz camide namaz kılıyormuş. Cemaatten de iki kişi bakı, bakarmış ona. Demişler lan ne kadar güzel kılıyor ya. Şunun huşusuna bak namazda. Tadil erkanı o biçim uyuyor falan. Sağ sola selam verince demiş sola selam verince aynı zamanda oruçluyum demiş. <gülüyor> şimdi artık artı. E bu nedir? E rihaya girer bu şimdi. Bunlar bunlar ibadetin e, ecrini azaltıyor değerli kardeşim. Azaltıyor. O yüzden riyadan uzak durmak. Küçük şirktir ya. Ama büyük şirkler değil mi? Mesela doğada Allah'a e, Allah dışında başkasına yönelmek. Doğada. ibadette Allah dışında başkasına yönelmek. Veya daha geniş şirk nedir? Şirk nedir diye. orta Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a or nasıl ortak koşarız? Onu öğrenmek istiyorsun. Allah'a nasıl ortak koşarız? Nasıl yaparsak Allah'a ortak koşarız? Nasıl yap, yapmazsak işte koşmayız değil mi? Örneğin bunu genel bir şablonu çizelim. Şimdi değerli arkadaşlar, Allah'a ait olan bir işi yapılması sadece Allah'a ait. Sadece bu konuda Allah muktedir. Sadece Allah'ın kudreti dahilinde, Allah'ın fiiliyatı dahilinde, O'nun gücü dahilinde olan bir meseleyi, bir başka insanın veya ağacın veya ayın, güneşin, yıldızların da yapabileceğini düşünmek, bu güce onların da ortak olduğunu düşünmek, onların da aynı tasarruf, Allah'ın o yüksek gücüne, kudretine yakın, benzer bir değerde, tasarruf yetkisine sahip olduklarını düşünmek, dolayısıyla onlardan da bir fayda gözetmek, işte şirk budur. Dünyada bir işimizi görürürken bile nasıl gören biri olsa bile, bunun sayesinde oldu demek de, tek yani tek ona bağlamak da. Orada dememiz gereken şey ne? Önce Allah, sonra bu insan. Sebep Önce Allah diyeceğiz ama, evet. öbürü sebep. Allah muhafaketti o sebep. Önce Allah, sonra yani, yani bir daha bunu söylememiz lazım. Şu doktor olmasaydı hastam ölecek evet. denmez. Nasıl denir? Önce Allah, sonra şu doktor. Bir de sonrayı da kullanmamız gerekiyor ya. Allah ve doktor olmasalar desek o da şirk olur. Eşit oluyor. Eşit oluyor. Önce Allah, sonra doktor. Önce Allah, sonra sen. Bu şekilde. Bir yani Allah'ın makamını belli edeceğiz. En yüce olarak onu tayin edeceğiz. Ardından onun altında sebep, sebep olarak göreceğiz ama yine yani şey olarak görmeyeceğiz. Yani La, e, kat iyi bir fayda verici olarak görmeyeceğiz. Sebep olarak göreceğiz. Benziyor, Biz i̇laç, ilaç içiyoruz mesela diyoruz ki bu ilaç beni iyileştirdi. İlaçtan fayda buldum diyoruz. Aslında ilaç orada bir vesile oluyor. Allahu Teala iyileştiriyor. Aynen öyle. İlaç bir vesile oluyor. Aynen öyle. Tabi. ilaçlar bir vesile. Onlar zaten Allahu Teala'nın e, yaratmış olduğu evet. bitkilerden e, veya işte kimyevi maddelerden yapılan şeylerdir. Allahu Teala bir şeyi başka bir şeye sebep kılmıştır. Kullar da bunu arayıp buluyorlar. Ama bunun mesela işte uçağın uçması insanın teknolojik kudretinden dolayı değildir. Uçağın uçması Allah'ın koymuş olduğu kanunların bir kısmının keşfetmek suretiyle ona uygun bir mekanizma geliştirildiğinde gerçekleşmiş olan bir olaydır. Yoksa insanın teknolojik e, gücünü gösteren bir şey değil bu. İnsan sadece burada ne yapıyor? Keşfediyor, buluyor. Ama bu ne var? Ne, ne var burada? İnsan keşfetmiş. ne keşfetmiş? Efendim, havanın kaldırma gücünü, çarpışma esnasında e, havanın itme gücünü e, ve kaldırma gücünü keşfetmiş. Bu keşiftir. Ve buna uygun bir mekanizma ayarlamış ve uçmuş. Hepsi bu. Ama suyun kaldırma gücü, havanın kaldırma gücü, Yer çekimi bütün bu esaslar Allah'ın koymuş olduğu nizam dairesinde olmuştur değerli da Şimdi Belki çok müdahale ettik ama şu yaratıcılık kelimesi çok kullanılıyor son dönemde. Yaratıcılığını kullandı gibilerden. Ya. Yaratıcı drama da diyoruz biz bazen okulda e, Evet bu kelime de yanlış bir kelime. Evet, yaratı evet yaratıcı Allah'tır. İnsan keşfedicidir. Mucit. İnsan mucittir. İnsan Allah'ın yarattığını keşfedebilir. Ama insan sıfırdan bir şey yaratamaz. Evet. E, yani ne yaratmış insan sıfırdan? Mesela ben bunu e, bir öğretmenimiz vardı söylemiştim. işte e, Adam inançsızdı. İşte, e, diyordu ki e, Allah yarattı deyip duruyorsunuz. Ben de yaratıyorum dedi, dedi bir gün. Nasıl yaratıyorsun sen dedik. E, dedi mesela arkadaşlar dedi e, affedersiniz lağım suyuna dedi birkaç saman çöpü koyun karıştırın bekletin bir haftadı hamam böceği olur dedi. Al sana bir yaratma dedi. Dedim bir dakika uyanıklık gitme. Yani oradaki hamam suyunda şunda bunda vesaire canlı organizmalar var. Bu organizmaları sen mi yarattın? Allah yarattı. Bu canlı organizmalar orada bir takım e, artık birleştikten sonra o organizmalar büyüyerek büyüyerek hamam böceği haline geliyor. Yoksa bunu sen sen yaratmıyorsun bunu? Saman da sen yaratmadın. İçinde canlı, orgazma olan o suyu da sen yaratmadın. Böyle bir şey yok. Yani sen sadece bir yere, sen onu getirmesen de o normal e, evin akarından gittiği zaman bir yerde o zaten oluyor. Senin gibi bakmana, yapmana gerek yok. O kendiliğinden oluyor yani. O da kendi Ya evin akarından gitti bir yerde toplandı orada oldu sen. Yani niye kendine şey yapıyorsun? Şimdi böyle basit, e, düşünen, İnsanlar oluyor değerli kardeşlerim. Ee, insanoğlu eğer iyi bir his, dini terbiye almazsa sonuçta böyle e, yanlış bir takım hatalara düşüyor. Şimdi sanıyorum bu ayetle ilgili açılımlarımız bu kadar yeterli. Ee, aslında ileriki zamanlarda yine e, bunlarla ilgili konuşuruz. Ancak bilmemiz gereken konuları aşağı yukarı hatırlatmış olduk. Sizler bunları zaten biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Ancak etrafımızda insanlar var. Sözümüz meclisten dışarı. Etrafımızda bazı sevdiğimiz dostlarımız var. Güzel, temiz insanlar var. Hedefi Allah'a sığınmak, hedefi Allah'a ibadet etmek, hedefi Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek. Bu insanlar hatalar ediyorlar. Bu insanları kandıran bazı uyanıklar var. Uyanıklar var. Nasıl Gel bana intisabet, Aylığını da öde. Ben de 500 milyarlık kurşun geçirmez. Zırhlıya, zırhlı cüple, senin pıranla geçineyim. Bunlar din tüccarları. Olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde değerli kardeşlerim, ay olurdu, ateş yanmazdı. Ay olurdu, sıcak bir çorba midesine inmezdi. Peygamber, imkanı yok muydu? Vardı. Niye? Kisra yıkılmıştı. Bizans Bizans ele geçirdiler. Sasani Devleti'ni yıktılar, Sasani ele, ele geçirdiler. Yani İran, Fars Devleti'ni ele geçirdiler. Bütün e, Fars Devleti'nin hazineleri Medine'ye geldi. O altın hazineleri. Yani o kadar imkan vardı ki, Peygamberimiz dertte bir hayat yaşayabilirdi. Ama Peygamberimiz böyle bir şey yapmadı. Yapmadı. Yani, ama bakıyorsunuz bazı insanlar sakal bırakıyorlar, cüppe giyiyor, sarık takıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz son model arabalar, mercedesler, jüpler, zırhlar. Ya kimin parası kardeşim bu? Sen sana intisap etmiş olan bir fakirin vermiş olduğu aidatlarla derttebeli bir hayat yaşamaya hakkın var mı? O vatandaş belki asgari ücrete çalışıyor sana aydet ödüyor. Aylık 30 lira, 40 lira, 50 lira durumuna göre asgari ücretle sen tutuyorsun lüks bir yaşam içerisinde o paraları harcıyorsun. Etrafındakilere dağıtıyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar doğru şeyler değil değerli kardeşlerim. Şimdi dilerseniz 46 dakika oldu. Bir ayet daha alalım. Ondan sonra ee, soru varsa soru da alacağız. Şimdi ee, arkadaşımız sorusu vardı. Ee, söz hakkı vereceğiz. Ee, i̇sterseniz hemen soru cevap bölümüne de geçebiliriz. Yani bir ayet aldık. Hocam bir ayet daha alın derseniz bir ayet daha alabiliriz. Tamam. O zaman İhdinas sıratal mustakim. Değerli kardeşlerim. Ha Bu ayetten sonra bu ayet nasıl niye gelmiş? Allah'ım doğru yola bizi ilet. Bize hidayet ver diye dua etmemizi Allah Teala bizden istiyor. Deyin ki Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Hidayet onu göster manasında. Doğru yolu göster manasında bir ayet-i kerime. Peki yanlış yol nerede? Yanlış yol değerli kardeşlerim ibadeti ve duayı Allah'tan gayrısına da yönetmek. Doğrusu bunlardan kurtulup sadece Allah'a yönelmek. Bu işlem zordur. Gerçekten zordur. İnsanın sadece Allah'a yönelmesi ibadette, duada, yalvarmada, yakarmada diye bütün canlı, cansız ne varsa yalancı, ilahlık iddiasında, kutsaliyet, değer iddiasında bulunan insanları reddedip, canlı, cansız ne varsa reddedip sadece Allah'a yönelmek kolay bir iş değil. Allah o yüzden diyor ki bunu belki başaramazsınız. Çünkü çok insanlar gelecek size. Çok e, olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Size denecek ki şöyle yaparsanız dileğiniz kabul edilir. Şöyle yaparsanız şöyle olur. Şöyle yaparsanız efendim şu ulaşamadığınız menzile makama ulaşırsınız denecek. Ve bizler peşinatçıyız. Peşini severiz. Peşini sevdiğimizden dolayı. Öyle mi abi? Öyle mi abla? Hadi yapalım gidelim bakalım bu işi. Ne yapacağız efendim? E, gideceğiz işte felanca yatırdan bir şey isteyeceğiz. Zürret isteyeceğiz. Zenginlik isteyeceğiz. Ev isteyeceğiz. Aş isteyeceğiz. İş isteyeceğiz. Üniversiteyi çocuğumuzun kazanmasını isteyeceğiz. Veya işte gideceğiz türbenin anahtar deliğine kalemleri sokacağız. kalemler mübarek olacak. Aynı kalemler soru çözerken süper bir şekilde elimiz doğruyu yani elim bilme, kafamız bilmese de kalem doğruyu yazacak, doğruyu işaretleyecek ve çocuğumuz üniversite imtihanını kazanacak. Urfa'da Balıklara kalem uzatılacak, Balık, e, o kalem kustanmış olacak. Aynı kalemle imtihana giren talebe üniversite imza, imtihanını kazanacak. Ebu Eyyubel Ensari'nin mezarına gidip aynı şekilde, oraya gidip aynı şekilde. Ya, bütün bunlar ya yanlış şeyler. Bütün bunlar yanlış şeyler. Bunlar hurafe, bidat, bunlar e, şirk. Böyle şey olmaz. Yardımı Allah yapar. Şimdi bu durum çok zor olduğundan dolayı Allah'tan yardım isteyin diyor Allah. De ki deyin ki ya Rab bize doğru yolu göster. Bize hidayet yolunu göster. Bizi sapkınlardan eyleme. Bir şekilde bizi al, yönet doğru yola. Çünkü belki biz evet imkanımız var, aklımız var, gücümüz var, hürriyetimiz var, irademiz var. Elimizde Sağlam bilgiler var. Kur'an var. Sünnet var. Salih geçmişimiz var. Bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen yetersiz kalabiliriz. Bütün bunlara rağmen ayağımız kayabilir, yanlışa gidebiliriz. Bu iş zordur. O zaman beceriksizsen en azından güçsüz, kudretsiz beceriksiz hissediyorsan kendini ki hepimiz en azından Kendimize güvenmememiz lazım. Hepimiz zayıfız. O zaman ne yap? Ya Bu doğru yolu, hidayet yolunu bizim kendi irademizle, aklımızla, düşüncemizle bulmamızı sen bizden istiyorsun. Ve bunun başarı olduğunu ifade ediyorsun. Bu başarıyı elde edenleri cennete koyacağını ifade ediyorsun. El hak doğrudur. İman ettik Ya Rabbi. Ancak Ya Rab bana o tür imkanları verdin, kitabı gönderdin, peygamber gönderdin. Hepsini eksiksiz tamamladın. Ancak Ya Rab benim nefsime karşı bir zafiyetim var. Ben yine de güneş gibi parlayan doğruları bırakıp sönmüş yıldızların peşinde koşabiliyorum. Böyle bir zaafım var. Böyle bir Aldanışım var. Bazen kaygan zeminlerde gidiyorum. Ayağım kayıyor, düşüyorum. Oramı buramı kırıyorum. Öyleyse yarabbim ben yetersizim. Yeterli olarak yarattın ama ben bu kapasitemi sağlıklı bir şekilde zamanında yerinde, doğru bir şekilde kullanamıyorum. Ama elimden yerinde yapıyorum. Ancak senden istirhamım, senden dileğim elimden tutman Beni yanıltmaman, yanlış bir şey yaptığımda beni alıp doğruya sevk etmen. Bu nedir? Bu bir sığınmadır, bu bir yardım istemedir. Doğru mudur? Doğrudur, Allah'ın emriyle doğrudur. Sığının diyor. O zaman peygamberimizin dualarında bunun nasıl bir görüntüsü var? Peygamberimiz nasıl dua derdi? Allahümme a'inniye ala neydi? Allahümme e'inni alâ zikrike ve şükrike. Allah'ım seni daima hatırlamam konusunda bana yardım et. Zikretmem konusunda bana yardım et. Ve şükrike sana şükretmem konusunda bana yardım et. Hatırlat bana daima. Ve hüsnü ibadetik. ibadetimi de en güzel şekilde sana yapmam konusunda bana yardım et. Bunu Peygamberimiz söylüyordu. Peygamberimiz Allah'tan doğru yola ilişme yani... Ee, varabilme konusunda Allah'tan yardım istiyor. Peygamber o güçlü insan o imanlı insan Allah'tan yardım istiyor. Dualarında bakınız pe daha birçok peygamberimizden varif e, olan dualar var. Allah'a sığınıyor. Allah'tan doğru yola kendisini eriştirmesini istiyor. Hak yolda kendisini muvaffak kılmasını istiyor. Ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik diyor. Ey kalpleri evlen çeviren Allah! Allah'ım! Benim kalbimi hakka çevir diyor. Kalbimi hakka çevir. Yani kalbim batıla yönelmesin. Batıla, batıla karşı bir isteği olmasın. Sana karşı isteği olsun. Sana karşı talebi olsun. Sana yönelsin diyor. Kalp, kalbimi al be sen onu tamir et. Sen onu yönelt diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kulluk konusunda acziyetini itiraf edip Allah'a acziyetini itiraf edip Allah'tan yardım istemiştir. O yüzden peygamber böyle bir imanla böyle bir güçteyken böyle büyük bir makamdayken bu duayı yaptıysa Allah'a sığındıysa Allah'a yalvardıysa acziyetini Allah indinde itiraf ettiyse biz ümmetin, biz zayıf ümmetinin elbette bu konuda daha çok sığınması daha çok Allah'a yalvarması ve bu konuda hidayete erme konusunda Allah'tan güç dilemesi, yardım dilemesi elzemdir. Daha da gereklidir değerli kardeşlerim. Öyleyse bu ayetin, bu ayetten sonra gelmesi Allahu Teala sadece bana ya bana ibadet etme konusunda ve benden yardım dileme konusunda siz belki başarılı olamazsınız. Bu konuyla ilgili benden yardım isteyin. Ekstra ben size yardım edeceğim. Akıl vererek yardım ettim. Kitap göndererek yardım ettim. Peygamber göndererek yardım ettim. Ancak belki siz bunlarla getirmezsiniz. Biraz daha benim size yardım etmemi istersiniz ve bunu isteyin. Buna ihtiyacınız var. Yani düşünün size araba verilmiş dört dörtlük benzini konmuş efendim şoförlük öğretilmiş hadi sür deniyor. Siz diyorsunuz ki ya benzin yanarsa şu olur, bu olur. Ya bir rüzgar çıksa da şunu arkadan itse de benzin harcamadan gitse. Mesela insanoğlu böyle. Her zaman kârını sever. E, hidayete erme konusunda imkanlarımız söz konusu var. Ancak biz bu imkanlarımızı yerinde kullanamadığımızdan dolayı, kullanamayacağımızdan dolayı, böyle bir eksikliğimizden Dolayı Allah'tan ikinci bir yardım isteyelim. O da ne? Kalplerimizi hakka çevirmesi. Kalplerimizi doğruya yöneltmesi. Hidayete yöneltmesi. Batıldan hakka doğru çevirmesi. İnşallah e, ha, madem bu şeyi söyledim diğerini de hızlı bir şekilde geçelim değerli kardeşlerim. Sıratallezine en'amta aleyhim gheril mağdube aleyhim veleddalin Öyle bir doğru yol ki o yol ileteceğin bizi Iletmem, bizi iletmeni istediğimiz doğru yol. Senin nimet verdirdiğin, verdiğin insanların yolu. Yani cennetini verdiğin insanların yolu. Razı olduğun insanların yoluna bizi ilet. O yol tevhid yoludur. O yol İslam yoludur. O yol Hanif dininin yoludur. O yol şirkten uzak ve sadece tevhid esaslarına dayalı olan yoldur değerli kardeşlerim. Gayr-i Mahdu ve Aleyhim. Kendisine kızmış olduğun yol, insanların yoluna bizi iletme. Kendisine kızmış olduğun mağdub. Kim bunlar? Müfessizlerin çoğu burada derler ki El mağdubu aleyhim Yahudilerdir der. Neden? Çünkü Yahudiler birçok konuda Allah'a isyankarlık ettiklerinden dolayı Allahu u Teala kendilerine kızmıştır derler. Ama biz burada Yahudilerle olayı sınırlamamız doğru değil. Yahudilerin yolundan giden sürekli e, isyankarlık içerisinde hayatına devam eden her insan bu sınıfa girer. Allah'ın kızdığı insanların sınıfına girer. Allah korusun değerli kardeşlerim. Ve la dalalete düşen sapıtan insanların yoluna da değil. Hangi yola? Hangi yola? Nimet verdiğin insanların yoluna bizi ilet diye dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Evet bu şekilde Fatiha suresiyle ilgili söyleyeceklerimizde noktalanmış oluyor. Allah cümleden razı olsun. Kardeşimizin bir sorusu vardı. O soruyu da alalım inşallah. Konuyla ilgili herhalde değil mi? Şey, ha, buyurun. Buyurun. Şimdi. Evet. Hocam şimdi üç ayırdınız bu şirk konusunda. işte 3. gruptan en işte çok açık ve net bir şekilde şirk olduğu belli zaten. Evet. Ay, bilmiyorum şu anda Türkiye'de tabii ki kitaplardan var yoksa fiiliyatta da var mı? Yani tamamen kendini Allah yerine koyan. Tamamen yani açık evet. ve net yani. Var mı Allah böyle bir şey? Tamam, belli. İkincisinde yine işte belki Peygamberimiz döneminde anlatılan çok kısaca işte müşriklerin işte bir takım şeyleri gücü ettin ve Allah'a söyle biz havale edelim falan işte veya işte gidip öğrenecek şeye bana hidayet versin, işte güç versin ben de sana vereyim, sen bana ile. Ve bunda da şirk olduğu belli. De birinci grupta şimdi ben biraz daha açık ve geçsiz de dediniz ki onları gene işte Müslüman Allah'ın ufku ama yani çok açık somutlaştırırsak işte yüz binlerce Müslüman diyebiliriz Türkiye'de belki dünyada milyonlarca işte, falanca kişinin yanına gidiyor, siz de kastettiniz zaten birçok şey oluyor. Falanca kişinin yanına gidiyor, orada işte el alıyor veya işte belki ifadeler direktense zaten şirk olur ama hiç o ifadeler kullanmadım. Belki onun yanında tövbe istiğfar ediyor. Yani bileyim ziyaretine gidiyor sadece, işte bilmem içindeki niyetini tamamen belirtmemek şartıyla, hı hı. o bizim alımız tabi bilemiyoruz. En azından ama sözde ifade etmiyor, ona demediğin insanlar da var. Yani ben sana Allah adına sana bağışladığım Aynı yani Yılhisselanlar'daki gibi vaftiz ettim de demiyorum. Söz olarak. O gidiyor. Evet, Tövbe evet. edelim. Bunları o kısma koyabilir miyiz? Koyarsak evet, nasıl şimdi, yapacağız? Evet. Biraz daha somutlaştırdığımız zaman o zor bir şey yani. Tabii evet. Ya, şimdi ee, değerli, var, evet, değerli kardeşim, evet. Yani bayağı bir e, Müslüman kitlesi var bu şekilde yapan <Gülüyor> ama bu insanlarımız çok sağlam yüreklerle e, evet. bu eylemleri yapıyorlar. Yani evet. saf yüreklerle. Hepsinin maksadı Allahü Teala. Ancak ee, dini fazla bilmediklerinden dolayı hata ediyorlar. Mesela ee, bir insan bir insanın dizinin dibinde tövbe etmek zorunda değil. Tövbe direkt Allah'ın makamına yapılacak olan bir istiğfardır. Bir pişmanlık belirtişidir. Aciziyet ve günah itirafıdır. Ve o günahlara bir daha dönmemeye azmetmektir. Şimdi biz bunu e, direkt Allah'a yapacağız. Ve bunu biz kendi olduğumuz mekanda yapmamız daha evla. Allah ile kendi aramızda bir olay bu. Bunu hatta evimizin bir kenarında oturup bunu yapabiliriz. Bu tövbe e, pişmanlığımızı gösterebiliriz. Bunu bir başka insanın yap, yanında yapmak ne maksatla oluyor? O insanın maksadı şu: Ben bunun yanında bunu yaparsam, bunu e, bu delikanlı ses yapmasa daha iyi aslında bir kimseli olan mı? çağır gelsin otursun ses yapmasın. Evet dinlesin çocuklara da çıkın. Onlar bak şimdi sıkıldılar çocuklar tabii çok uzun bir saatten beri konuşuyoruz haklılar onlar değil mi? Onlar tabii bize rahatsız oluyoruz böyle ses geldiği zaman. Ee, onun niyeti. Ben tövbemi bu insanın yanında yaparsam, bu insan benim pişmanlığımı Allah'a bildirecek ve dolayısıyla benim tövbem daha hızlı olacak veya daha makbul olacak diye bir düşüncesi var. Bu yanlış, bu yanlış. Çünkü biz kesinlikle dini yaşamımızda, dini algılamamızda kafamıza göre hareket edemeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen müşrikler iman etmek için evet onun huzurunda onun huzurunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu dediler. Yani bu nedir? Bir yerde geçmişten pişmaniyet pişmanlık duyduklarını göstergesidir. Ama burada onlar önceden müşriktiler. İslam'a girdiklerini İlan ediyorlar. Bu bir ilan aslında. Tamam burada bir pişmanlık var. Bu ona benzemez. Bu, e, ama o insanlar bu durumu kendi dizlerinin dibinde yapılan tövbeyi şirkten İslam'a girip de İslam'a girdiklerini peygamberimize ilan eden insanların durumuna benzetiyorlar.